Resul-i Ekrem'e gelmiş Sultan Ebu'li Adem'imize İblis, Ya Rasulullah demiş Sen zaten Risalet-i Benahilerin Kainat-ı Rahmet olarak gönderildi Kitabı ı Kerim'de buranın natik demiş, Kur'an-ı Keyif Her ise beni demiş Cenab-ı Hakk'a dua et Beni allah Teala bu meslekten emekliye ayırsın demiş Bu işten hafetsin beni çıkıyor çıkayım demiş Bir zamanına şeytan emekliye ayrıldı Beni Adem'den ona hizmet edenler ki onu yerde bıraktılar Sonra Resulü Aleyküm'den buyurmuş ki ona, peki Cenab-ı Hakk'a sen evvel şefaatçı olayım. Seni aff-ı bu işin kudan almıyormuş ama git Selen'in dibe Hazret-i Adem'in kabrine bir secde et Gel buraya, o vakit ben Cenab-ı Hakk'a yüzüm olsun Selen'e, işte Yarab'ı yaptığında nadim oldu, tövbe etti. İşte yarap seni gördün, gitti Adem, ohohoho demiş. Ben onun demiş dirizine secde etmedim, nerede kaldı dirizine secde mi? Demiş kaçmış, gitmiş, hayır.